5. Özellik Gizli Örgütlenme Erkam'ın evindeki gizli çalışma Düşman istihbaratının bilemeyeceği bir şekilde yöneticilerle askerlerin birbirleriyle buluşmaları sağlanarak gözlerden uzak, gizli bir merkez seçilerek örgütlenme gizli tutulacaktır. Eğer örgütlenme açık olarak yapılsaydı Erkam'ın evi yerine Mekke'nin toplantı yerlerinden herhangi biri buluşma yeri olarak ilan edilebilirdi. Hatta bütün Kureyşlilerin toplantı yeri olan Kabe, buluşma yeri olabilirdi. Cahiliye toplumuna tamamıyla ters düşen İslam toplumunun bu şekilde açığa vurulması, Mekkelileri doğrudan doğruya bu toplumu silip yok etmek için harekete geçirecek ve iki toplum arasında silahlı bir çatışmaya sebep olacaktı. Erkam'ın evi yaklaşık olarak iki sene Mekke liderlerinden gizli kalmıştır. Peygamber Efendimiz'in hayatında Mekke liderlerinin bu evi bildiklerine işaret eden hiçbir hadise yoktur. Ancak Hz. Ömer'in Müslüman oluşu hadisesinde dolaylı olarak bu evin yerine işaret edilmiştir. Fakat Hz. Ömer'in de kesin olarak bilip bilmediği meçhuldür. Hz. Ömer'in kendisine nereye gittiğini soran Naim bin Abdullah radıyallahu anhe, ''Safa tepesi tarafındaki eve, Muhammed'e gidiyorum.'' demesinden bunu çıkarıyoruz. Kureyşliler, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanların Safa Tepesi tarafında bir eve gidip geldiklerini hissetmişlerdi ama kesin olarak hangi ev olduğunu bilmiyorlardı. Müslümanların bu derece gizliliği muhafaza edebilmeleri ve Kureyş'in bu işi fark edememesinin iki veya üç sebebi vardı. Birinci sebep, Erkam Radiyallahu Anh'in Müslüman olduğu bilinmiyordu. Onun için, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ile ashabının onun evinde toplanabilecekleri kimsenin aklına gelmiyordu. İkinci sebep, Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh mahzumoğullarındandı. Mahzumoğulları da Haşimoğulları ile rekabette bulunan ve onlara karşı savaş sancağını taşıyan tek kabileydi. Bu durumda Erkam radıyallahu anh'in Müslüman olduğu bilinse bile toplantının onun evinde yapılabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Çünkü bunun manası, toplantılar düşman saflarının tam ortasında yapılıyor demekti. Üçüncü sebep, Erkam bin Ebil Erkam Müslüman olduğu zaman çok gençti. Yaklaşık olarak 16 yaşındaydı. Kureyşliler, İslam toplantı merkezinin nerede olduğunu araştırmayı düşündüklerinde, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından küçük yaşta olanların evlerini araştırmayı akledememişler ve bütün dikkatlerini, Resulullah Aleyhisselam'ın eviyle ashabından büyük olanların evlerine çevirmişlerdi. Kureyşliler toplantı yerinin büyük bir ihtimalle Haşim oğullarından birinin evinde olduğunu zannediyorlardı. Bununla beraber Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'in veya Osman bin Affan radıyallahu anh'in evlerinde de olabileceğini düşünüyorlardı. Onun için bu evin seçilmesinin emniyet yönünden çok isabetli olduğunu görüyoruz. Kureyş'in toplantı yerini keşfettiklerini ve bu merkeze baskın yaptıklarını kesinlikle duymadık. Ulaşabildikleri en son nokta, toplantının Safa tarafında bir evde yapılabileceğinden şüphe etmeleridir. Daha henüz belirtileri ortadan kalkmamışken, Safa civarındaki bu evi gördük. Fakat Mekke evleri arasında yerini tam olarak tespit edebilmemiz çok zordu. Siyer kitaplarında da bu evin özelliklerini belirten hiçbir işarete rastlamadık.